<gülüyor> Allah Rhaman Rahuim, Rhaman rahim olan Allah'ın ismiyle Kitabu Salat, namaz kitabı. Bir İsrail gecesinde namazların fark kılındığı babı İbn Abbas şöyle dedi: Bana Ebu Sufyan, Uzun Hırak hadisinde tahdis etti ki Ebu Sufyan Hırakla karşı Peygamber'i katlederek, o bize namaz kılmayı doğru olup doğru söylemeyi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 bir tek sevk içerisinde namaz kılıyordu. Ve ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bir sevk içerisinde namaz kılarsın diye. Ya Bir sevk içinde onunla örtünerek namaz kılmak babı. i̇bn Şihab Şahab el-Zuhri İntihaf rivayet ettiği hadisinde El-Muhtelifül Müteveşşif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 bize Hişam İbni Urve babasından, o da Umer İbni Ebu Seleme'den tahsis etti. O şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir defa iki ucunu çaprazlamasına bağladığı bir kumaş içerisinde namaz kıldı. Bize Hişam tahsis edip şöyle dedi. Babam Urve İbni Zübeyir Umer İbni Ebu Seleme'den tahsis etti ki Umar bin Ebu Seleme Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi, müminlerin annesi Ummu Seleme'nin evinde kumaş içerisinde kumaşın iki ucunu omuzları üzerine atmış olarak namaz kılarken görmüştür. Umar bin Ebu Seleme haber verip şöyle demiştir: Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ummu Seleme'nin evinde bir kumaş içinde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 himayesinde bulunan Ebu ve haber verdi. Kendisi Ebu Talib'in kızı Ümmühani'den şöyle derken işitmiş. Fetih senesinde Resulullah'ın yanına gittim. Onu yıkanır halde buldum. Kızı Fatıma onu setredip perdeliyordu. Selam verdim. Bu kadın kimdir diye sordu. Ben Ebu Talib'in kızı Ümmühani'dir dedim. Bunun üzerine hoş geldin Ümmühani dedi. Yıkanmasından Ayrılınca bir kumaş içerisinde kumaşı sırtına çaprazlamasına bağlamış olduğu halde namaza durup sekizde gelip namaz kıldı. çıktığı zaman Ya Rasulullah, anamın oğlu benim eman verdiğim fulanı İbni Hubeyre'yi öldüreceğini söylüyor dedim. Rasulullah Ya Hani, senin ahd ve eman verdiğine biz de ahd ve eman verdik buyurdu. Hani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 Kişi bir tek kumaş içerisinde namaz kılacağı zaman onun bir kısmını omuzları üzerine koysun. Ebu Gureyre radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbirinizin üzerinde bir tek kumaş varken onun bir miktarını boynunun kökü ve omuz başları arasında durmadan namaz namaza, durmasın, Namaz kılmasın. Bize şey ben Yahya ibni Ebi Kesir'den o da İkrime'den tahsil etti. Yahya ben İkrime'den işittim yahut ben onu sormuş idim dedi. İkrime şöyle dedi. Ebu Hureyre'den işittim. O şöyle diyordu. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in her kim bir tek içerisinde namaz kılacak olursa onun iki ucunu çaprazlamasına iki omzundan geçirsin buyururken kulağımla işittiğine şehadet ederim. 6 6. Rab sevdi. Yani kumaş dar olduğu zaman. Bize Fulaj İbni Süleyman Said İbni Haris'ten tahsis etti. O şöyle demiştir. Biz Cabir İbni Abdullah'a bir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 oyunlarına bağlamış olarak peygamberle birlikte namaz kılarlardı da cemaate gelen kadınlara esnekler doğrulup oturmadıkça başlarını seyreden kaldırmayınız denirdi. 7. Şama mensup yani gayrimüslimler tarafından imal edilmiş olan cükbe içerisinde namaz kılmak bağlıdır.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 Evin'i cübbenin aşağısından çıkardı. Ben kendisine su döktüm. O namaz içerisinde aldığı abdesti aldı. Mesleri üzerine mesetti. Sonra namaz kıldı. 8. Namazda ve namaz haricinde soyunup çıplak olmanın kerahati babı. Bize Amr İbni Zinar tahsis edip şöyle dedi. Ben Cabir İbni Abdullah'dan işittim. O şöyle tahsis ediyordu.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 bize İbnü Şihab'ın kardeşi oğlu Muhammed İbn Abdullah amcası Muhammed İbn Şihab'tan tarif etti. O şöyle demiştir: Bana Ümeyyid İbn Abdurrahman ibni Af haber verdi. Ebu Urey'le şöyle demiştir. Ebu Bekir şu malum olan hacda Nahır gününde birçok münadilerle birlikte Mina'da bu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 Hac etmesin. Hiçbir çıplak kimse beyti tavaf etmesin diye bağra bağra ilan etti. On bir. olarak namaz kılmak babı. Muhammed İbni Münkede şöyle demiştir. Ben Cabir İbn Abdullah'ın yanına girdim. O bir sevk içerisinde bürünmüş olarak namaz kılıyordu. Zidası da konulmuştu. Namazdan çıkınca ona ya Ebu Abdurrahman zidan konulmuş olduğu halde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 Allah'ın peygamberinin huyluğunun aklı hala gözümün önündedir. Şehre girerken de Allahu Ekber, Hayber harap oldu yahut da harap olsun. Biz bir kavmin yurduna girdik mi? İnzal edilmiş olanların hali yaman olur buyurdu. Bunu da üç kere söyledi. Enes dedi ki, Hayber'lilerin sabah vakti işlerinin başına çıkınca, Ey Muhammed, işte Muhammed, Abdullah Abdülaziz İbni Süheyb bin bazılarından riva ettiğinde nazaran, işte Muhammed, işte ordu dediler. Enes dedi ki, biz hayberi zorla, yani harben ele geçirdik. Harp esirleri toplandı. Akabinde tıhiyeye getirip Allah, ey Allah'ın peygamberi, bana esirlerden bir cariye ver dedi. Peygamber ona Git bir cariye al buyurdu. diye Safiye bintü Hüye'yi aldı. Bir kimse peygambere geldi. Ey Allah'ım peygamberi Dıhye'ye beni Kurayza ile beni Nadirim seyidesi olan Safiye binti Hüye'yi verdin. Halbuki o kadın senden başkasına münasip olmaz dedi. Bunun üzerine onu da çağırınız buyurdu. Akabinde Dıhye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 benim şu Hamisa'mı Ebu Cehme geri götürün de bana Ebu Cehne'nin bir caniyesini getirin. Çünkü bu Hamisa demin benim namazımdan alıkoydu buyurdu. Hişam İbni Urbe babasından o da Ayşe radiyallahu anh şöyle söyledi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben namazdayken onun damgasına bakıyordum. Onun beni fikriyi düşünmesinden korktum buyurmuştur.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 Harbeye doğru insanlara iki rekat namaz kıldırdı. Yine gördüm ki o harbinin önünde insanlar, hayvanlar gelip geçiyorlardı. 18. Evlerin damları üstünde, mimberde, ağaç parçalarının üzerinde namaz kılmak babı. Ebu Abdullah bu hali şöyle der: Hasan Basri, bu üzerinde namaz kılınmasından ve altında yahut üstünde yahut önünden tıpkı bile namaz kılanlarla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 Peygamber meclisindeki minber hangi şeyden yapılmıştır ki diye sordular. Seyir dedi ki insanlar içerisinde bunu en iyi, iyi bilen kalmadı. O kabe'nin eski yani ılgın ağacındandır. Onu Resulullah için filanca kadının himayesinde bulunan filan kimse yaptı. İdi. Yapılıp yerine konulduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine çıktı ve kıbleye karşı dikenip tekbiri aldı. <gülüyor> İnsanlar da arkasından mescidin içerisinde namaza durdular. Okuyup rüküye vardı. Cemaat da arkasından rükü ettiler. Sonra rüküden başını kaldırdı ve Kıbre'den yüzüne yüzünü ayırmayarak gerisin geriye döndü. Yere secde etti. Sonra yine nümbele çıktı. Yine rüküye vardı. Sonra yine rüküden başını kaldırıp gerisin geriye yürüyerek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 Dikelmekle arkadaşlarına meşakkat vereceğin müddetçe ayakta kıldırırsın. arkadaşlarına meşakkat vermeyeceğin müddetçe ayakta kıldırırsın ve gemi ile beraber döneceği yere dönersin. Onlara meşakkat vereceksem o takdirde, o takdir onlara meşakkat vereceksem. Ee,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 Nebiler razı billahun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hürmetinden yapılmış bir seccade üzerinde namaz kılardı dönüştür. Kilen, keçe ve benzeri döşenen şeyler üzerinde namaz kılmak babı. Enes İbn Malik kendi döşediği döşey üzerinde namaz kılmıştır ve yine Enes bizler peygamberin beraberinde namaz kılardık da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 Valdılarımız sıcağın şiddetinden dolayı büründüğü seybin bir kenarını seyde yerine koyardı. 24. Ayakkabılarıyla namaz kılmak bağlı. Bize Ebu Meslebe Said İbn Yezid el haber verip şöyle dedi. Ben Enes İbni Malike Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Vesselam'ın ayakkabıları ayağındayken namaz kılar mıydı diye sordum. Enes, evet. Cevabını verdi. Hammam ibn Haris şöyle demiştir: Ben Cerir ibn Abdullah'ı gördüm. O işedikten sonra abdest aldı ve mesleri üzerine mesetti. Sonra kalkıp namaz kıldı. Kendisinin için mes üzerine mesettim diye soruldu. O pe Peygamber'in böyle yaptığını gördüm. Dedi. Ravi İbrahim en der ki: Bu hadis Abdullah ibn Mesud'un arkadaşı pek hoşuna giderdi dedi. Çünkü Cerir en son Müslüman olanlardan biriydi. Mesluktan ona da Muğredi İbn Şube'den radıyallahu anh tahtis etti. O, ben Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme abdest aldıktım. O mesleri üzerine mes ve namaz kıldı demiştir. 26. Bab namaz kılan kimse secde etmeyi tamamladığı zaman bize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 27. Namaz kılan kimsenin secde esnasında pazularını açar ve yanlarından uzaklaştırır. Bize Bekir İbni Mudar Cafer'den, o da İbni Hürmüz'den, o da Abdullah İbn Malik'in İbni, Malik İbni Buhayra, radiyallahu anh'dan tahdis etti. O şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken secde esnasında koltuk altlarının beyazlığı görünecek derecede pazularının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 ancak kanların ve malların kendi haklarının mukabili olmak üzere müstesnadır. Onların baktımlarından dolayı hesapları da Allah'a aittir. Ve İbn Ebu Meryem dedi. Şöyle dedi. Bize Yahya İbn Ebu Keyyib haber verdi ve şöyle dedi. Biz de bunu tavil tahsis edip şöyle dedi. Bize Enes Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den tahdit etti. <gülüyor> ve Ali İbn Abdullah şöyle dedi. Bize Halid İbni Haris tahsis edip şöyle dedi. Bize Hümeyt Et Tavir tahsis edip şöyle dedi. meymuna İbn-i Enes İbni Malik'e sorup Ya Ebe Hamza kulun kanını ve malını haram kılan şey nedir? Dedi Enes Kim La İlahe illallah